Auzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi ve salatu ala Resulillah. kimde kalmıştık? Okur. 8. madde. Askeri eğitim almak her Müslüman üzerine vaciptir. Yukarıda belirttiğimiz gibi bazı hallerde cihat farz olmaktadır. Özellikle silah ve teknolojinin ilerlemesi karşısında cihat ancak bu silah ve araçlar üzerinde eğitimle yapılabilir.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 siz asla haksızlığa uğratılmazsınız. Müslim, Ukbe bin Amir'den radıyallahu an. kuvvetin tanımı hakkında Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den şöyle aktarmıştır. Şüphesiz ki kuvvet atmaktır. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bu sözünü üç defa tekrar ederek söylemiştir. Kişinin hayatında... Şimdi, e, daha önce biz demiştik ki <gülüyor> cihad için hazırlığın iki tane aşaması var. Öyle değil mi? Nedir? Birincisi maddi hazırlıktır. Öbürü ise manevi hazırlıktır. Yani kişinin ahlaki olarak, manevi olarak cihada hazırlık yapmasıdır. Şimdi maddi hazırlık meselesine gelince, bir insanın üzerine cihada karşı maddi hazırlık yapması vaciptir. Tabi burada şeyimizin şeyhin bu maddi hazırlığın da içinden sadece bir bölümü anlatıyor. O da ne? Müslümanın üzerine askeri eğitim alması her Müslümanın üzerine nedir? Her Müslümanın üzerine vacip olan bir şeydir. Bunun nedeni nedir? Bunun nedeni şudur. Allah azze ve celle ayet-i kerimede diyor ki: "Ve a'iddu lahum min kuvvatin ve min Siz onlara gücünüzün yettiği kadar kuvvet ve savaşması için ne yapın? çarpışması için, yani savaş için savaş atları hazırlayın diyor. Şimdi bu kuvvet hazırlayın diyor ya Allah azze ve celle Müslümanlara. Peygamber Aleyhissalatu vesselam bu kuvvet hazırlamaktan kastın ne olduğunu söylüyor. اَلَا اِنَّ الْقُوَّةَ الرَّمْيُّ اَلَا اِنَّ الْقُوَّةَ الرَّمْيُّ اَلَا اِنَّ الْقُوَّةَ الرَّمْيُّ Dikkat ediniz, kuvvetten kasıt burada atıcılıktır. Dikkat ediniz, kuvvetten kasıt atıcılıktır diye üç kere minberde Peygamber aleyhissalâtu vesselâm bunu Müslümanlara tekrar ediyor. Şimdi biz buradan ne anlıyoruz? Biz buradan anlıyoruz ki Müslümanların hazırlık yapması Müslümanların üzerine vaciptir. Bu hazırlığın bir parçası kuvvet hazırlamaktır. Kuvvet hazırlığından kasıt da nedir? atıcılıktır? O zaman nedir? Her Müslümanın üzerine atıcılık anlamında ve askeri eğitim anlamında askeri eğitim alması farzdır. Şimdi o dönemin şartlarında temel askeri eğitim neydi? Atıcılıktı. Öyle değil mi? Yani savaş atıcılık üzerine kuruluydu. Zaten kılıç herkes kılıç tutmayı biliyor. Hani bir şey yok. Elinde tutup sallıyorsun sadece. Ama atıcılık neydi? Atıcılık biraz daha farklıydı. Yani hedefi tutturabilmek, ondan sonra atmayı güzel bilmek, oku güzel göndermek vesaire ve o mızrak kullanmak. O günün, bugünün silahıydı işte yani senden çıkıp karşı tarafa zarar veren bir şeydi, kullanmayı bilmek gerekiyordu. Ha bugünün şartlarında biri kalkıp dese ki ben işte kuvvet hazırlamaktan kasıt ok atmaktır, ben gideceğim ok atmayı öğreneceğim diye bir ok, bir yay bir de ok alsa eline, gitsen akşama kadar ok alsa burada kast edilenine ulaşır mı? Ulaşmaz. Niye? Çünkü bugünün şartlarındaki atıcılık farklıdır. Nedir? Kişinin işte askeri eğitim demiş olduğumuz teknolojik silahları kullanmayı ne yapmasıdır? teknolojik silahları kullanmayı kişinin öğrenmesidir, öğrenmeye gayret etmesidir. Tabii bu ne durumunda bu vücubiyet geçerlidir? Bu imkan içerisinde geçerlidir. Yani şimdi sen eline diyelim bir tane roket atar atıp şu arkadaki boş arsaya gitsen, ne yapıyorsun? İşte karşıya bir şey koyup ben roket atar denemesi yapıyorum desen, böyle bir şey ne değil, böyle bir şey mümkün değil. Veya silahı alıp eve bir tane şey kursanız, ne diyorlar ona bir tane hedef tahtası kursanız e ne yapıyorsun? Tak pat küt polis geldi kapıya, şey yapıyoruz biz, e, askeri hazırlık yapıyoruz, e, e, silah atış deneme yapıyorum deseniz. Bu ne değildir? Bu mümkün değildir. Bunun neyi vardır? Bunun yeri vardır. Bunun yeri vardır. Yani bu eğitimi alması gereken insanın gidip bu eğitimi alabileceği yerler vardır. İnsan gider, kafası kulağı rahat bir şekilde ne yapar? Bunun eğitimi alması gerekiyorsa Allah Azze ve Celle ona farz kılmışsa insan gider bunun eğitimini alır. Şimdi burada tabi buraya geçmeden önce bu Müslümanların hazırlık yapması, özellikle kuvvet anlamında hazırlık yapması cihat meydana geldiği zaman, şimdi Şeyh'in burada anlatmış olduğu neyle cihat yapılıyor bugün? Silahla cihat yapılıyor öyle mi? Eğer silahla cihat yapılıyorsa velev bu naslar olmasaydı bile kişinin silah kullanmayı öğrenmesinin yine vacip olduğunu söylerdik. Niye? Vacibin ancak kendisiyle tamamlandığı her şeyde aynı zamanda nedir? Vacip konumundandır. konumundadır. Ayrıca burada başka bir şey daha var, onu hepimizin bilmesi lazım. Bu hazırlık mevzusu var ya. Yani işte teknolojik anlamda, ister eğitim anlamında, ister manevi anlamda ve en önemlisi, en belirgin olanı da askeri anlamdaki hazırlığın e, Müslümanlara bir faydası var. O da nedir? Bunun birinci faydası, zahiri olan düşmanlarımıza korku salmaktır. Öyle değil mi? Yani şimdi mesela biz diyoruz ki Allah azze ve celle yani bugün Müslümanlarla kafirlerin arasında olan savaşta Müslümanın kafire karşı çok ciddi bir kuvvetsizlik dengesi var. Yani bizim mesela onlara karşı düşün. Bugün Afganistan'da diyelim ki bir cihat var. Irak'ta diyelim ki bir cihat var. Şimdi Irak'ta Müslümanların gücüyle Amerikalıların gücü birbirine kıyas edilebilir mi? Kıyas edilebilir, edilemez. Yani bu adamların elindeki imkanlar belli. Bu adamların elindeki imkan belli. Mesela Amerikalı ordusunu pat diye Amerika'dan kaldırıyor getiriyor şeye e, Afganistan. e, Afganistan'daki pat ordusunu kaldırıp Amerika'ya götürebiliyor mu? Mesela en basitinden bir örnek. Götüremiyor. Ha, demek ki arada çok büyük bir kuvvet şeyi var. E, kuvvet problemi var. O zaman nedir? O zaman burada Allah azze ve celle müşriklerin kalbine Müslümanların korkusunu saldığından dolayı müslümanlarla müşrikler bir dengeyi yakalıyorlar. Yoksa eğer zahiri kuvvete baktığımız zaman zahiri kuvvet noktasında müşrikler zaten almış başına ne gitmiş ki Peygamber aleyhissalatu vesselam nedir? U'titu <gülüyor> ahadun Bana beş şey verildi özel olarak. Bunlardan hiçbir biri benden önce kimseye verilmedi. Onlardan biri de neydi? Bir aylık mesafeden düşmanın kalbine ne? Benim korkum düşmanın kalbine ne yapılır? Düşmanın kalbine koyulur ve Allah Azze ve Celle mesela Kuran-ı Kerim'de savaşları anlatırken ne diyordu bizlere, biz Müslümanlara? Allah onların kalbine korkuyu saldı. Yani o müşriklerin kalbine Allah korkuyu saldı. Şimdi tamam Allah korkuyu salandır. Allah Azze ve Celle işte aziz olandır, Allah Azze ve Celle galip olandır, Allah Azze ve Celle muhtedil olandır. Bunlarda bir problem yok. Dilediği zaman bütün dünya müşriklerini aniden yok eder ama etmiyor. Öyle değil mi yani? Allah Azze ve Celle hikmeti gereği etmiyor. Müslümanların önce bir hazırlık yapması lazım. Müslümanların önce bir adım atması lazım. Müslümanların önce bir ileri çıkması lazım. Ondan sonra yani hareket ortaya çıktıktan sonra Allah Azze ve Celle seni ayağını sabit kılıyor, kalbine bir şeyler getiriyor karşı tarafın kalbine korku salıyor. ama ne şartla? Müslümanlar önce bir sebepler dünyasına girmesi lazım yani önce Müslüman sebeplere yapışması lazım Sebeplere yapıştıktan sonra elinden geldiği kadar imkan dahilinde sebebe yapıştıktan sonra yani sen pis bir 765 ile elinde o gelir 765'i kullanırsın öğrenirsin yani böyle e, basit bir silaha öğrenirsin Allah Azze ve Celle dilerse ona kafirin kartası sanki senin elinde uçak savar varmış gibi senin elinde havan varmış gibi senin elinde daha büyük silahlar varmış gibi kâfirin kalbine ne yapar korkusalar ama ne lazım önce senin bir adım atmış olman lazım şimdi burada Kâfirin kalbine korku salma meselesi var. İki kafir topluluğu var. Bir, bizim bildiğimiz, zahir olan düşmanlarımız var. Allah Azze ve Celle diyor, yaptığınız hazırlıkla onların kalbine ne yapasınız? Onların kalbine korku salasınız. Bir de daha önemlisi var, bizim bilmediğimiz, bizim farkına varmadığımız, gerek saflarımızın içerisinden olan, gerek safımızın dışında olan, bizim kedi gibi gördüğümüz ama her an saldırmaya hazır aslan gibi bekleyen düşmanlar var. Aynı zamanda yapmış olduğumuz hazırlık biz farkına varmadan ne yapar? Yapmış olduğumuz hazırlık biz farkına varmadan karşı tarafın neyine? Karşı tarafın kalbine korku salak. Hazırlığın faydası nedir? Hazırlığın faydası budur. Şimdi düşün diyelim ki kafir bir topluluğu yok etmek istiyor. Örnek verelim. Adam oturdu plan yaptı biz gidelim şunları bir yok edelim parça edelim dedi. Adam adı gibi biliyor ki bu adamların hiçbir hazırlığı yok. Öyle demek şu anda bütün dünya Müslümanlarının genel olarak içinde bulunduğu zillet gibi mesela. Adam biliyor ki karşı taraftaki adamın evine gideceğim, kapısını açacağım, yatak odasına gideceğim, en mahrem yerine gideceğim, şey gibi burasını tutacağım, kaldıracağım, getireceğim. İşte bu adam ne yapar? Bu adam çok rahat bir şekilde elini kolunu sallayan sallaya gelir, bu adamı alır götürür. Öyle değil mi? Öyle. Ama aynısını bu adam Afganistan'da yapabiliyor mu? Aynısını bu adam Irak'ta yapabiliyor mu? Yapamıyor. Niye? Çünkü Müslümanların elinde bir hazırlık var. Müslümanların elinde bir hazırlık olduğu için de kafire ne yapabiliyor? Kafire karşılık verebiliyor. Tabi bu nedir? Dediğimiz gibi bunun bir yeri var, bunun bir zamanı var. Öyle hadi böyle diyada hepimiz kim evimizi bir hazırlık alanına çevirelim. Değil yani veya geçelim arkadaki sahaya Burada elimize alalım, roket atalım, deneme yapalım. Mahiyetinde kesinlikle ne değil? Mahiyetinde değil. Bunun bir yeri vardır. Yani yapmak isteyen gider ne yapar? Yapmak isteyen, İslam eğitim almak isteyen adam gider cihad eğitimini veyahut da savaş eğitimini, askeri eğitimini bir insan alabilir. Ama dediğimiz gibi nedir? Bu hem bizim gördüğümüz zahir düşmanlarımıza hem de bizim görmediğimiz batini düşmanlarımızın kalbine çok ciddi bir korku salar. Velev böyle bir korku salmasa bile bizi bu ilgilendirmez. Bu sadece işin neydir? Hikmetlerinden bir tanesidir. Allah Azze ve Celle'nin ve Resulünün bu konuda neyi vardır? Resulünün bu konuda emri vardır. Peki şöyle bir soru sorulabilir mi e sizden taraf? Niye Peygamberimiz mesela şey kurmadı? Böyle çok ciddi manada bir eğitim kampı yoktu Peygamberimizin. Hani sahabeyi alıp işte sahabeyi eğitim sahabeyi böyle atıcılık yeni gelen birini alıp sokup eğitim verdiği böyle bir kamp yok. Madem eğer hazırlık vacipse niye Peygamberimiz böyle düzenli her yeni gelenin girip eğitim aldığı bir kamp kurmadı dersek buna nasıl cevap verilir? Ya buna nasıl cevap verilebilir? Evet. Birincisi Arap toplumu savaşçı bir toplumdu. Öyle değil mi? Arap toplumu neydi? Zaten çocuk doğduğu andan büyüdüğü ana kadar sürekli binicilikle, elinde silahla, elinde silah tutmayan adama da ne demiyorlardı? Elinde silah tutmayan adama da zaten erkek demiyorlardı. Hatta Araplar niye kızlara miras vermiyorlardı? Yahu ata binmeyen, kılıç tutmayan adama para mı verilir yani, mal mı bırakılır e diyorlardı. Mantıkları neydi? Mantıkları buydu. Bu birinci mesele. İki. Sahabe zaten her halükarda eğitim halindeydi. Yani senin kendi memleketinde olduğu gibi adamın problemi yok ki. Hatta Peygamber ne diyor? Mescide girdiğiniz zaman kılıcınızın o sivri yerini ne yapın? Kılıcınızın sivri yerini kapatın. Olur ki bir müslümana ne yaparsınız? Olur ki bir müslümana eziyet veririz. Herkes zaten kılıcıyla, herkes zaten hançeriyle, herkes zaten oyuyla, e, e, neydi ismi? E, yay ve okuyla insanlar şeyde geziyorlardı. E toplumun içerisinde yani dilediği yerde diyelim ki mesela Ebuzer ile İbn Mesud tur atıyorlar Medine sokaklarında. Hadi gel şurada biraz katalım ok dediği zaman kimse çıkıp yapsa sen ne yapıyorsun? Yasaktır o o katamazsın, ok o kullanamazsın. Böyle bir sorun zaten ne değil? Böyle bir sorun söz konusu değil zaten. Ondan dolayı ne? Ondan dolayı sahabe dilediği yerde zaten eğitim yapıyordu. Bir yani böyle bir mekan sıkıntısı yoktu. İkincisi zaten Arap toplumu savaşçı bir toplumdu. Erkek dediğin zaman insanların aklında ve şiirlerde ilk beliren, açığa çıkan şey savaşçılık ve kahramanlık yönüydü. Anlaşıldı mı? Anlaşıldı. Devam edelim. Kişinin hayatında bir defa eğitim alıp daha sonra bunu ihmal etmesi üzerine vacip olan bu ameli yerine getirilmesi için yeterli olmaz. Aksine savaş gücünü ve becerisini koruyabilmesi için eğitime devam etmesi gerekir. Bu gereklilik Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellemin atıcılığı öğrendikten sonra unutan bizden değildir buyruğundan da anlaşılmaktadır. Hadis, cihaz için eğitimin sürmesi gerektiğini gösterir. Bu konuda Allahu Teala şöyle buyurur. O kafir kafirler arzu ederler ki siz silahlarınızdan ve eşyanızdan gafil olsanız da üstünüze birden baskın yapsalar. Şimdi burada da ne var? Yani diyelim ki adam bir kere gittiği köyde yaşıyor, mesela avcı. Kendince biraz eğitim yaptı, işte silah atmayı öğrendi, koşmayı öğrendi, dağa çıkmayı öğrendi vesaire. Ondan sonra bıraktı. Kast edilen bu mu? Kast edilen bu değil. Yani bir Müslümanın her cihat esnasında veya her oluşabilecek seferberlik anlamında Müslümanın ne olmasıdır? Askeri noktada hazır olması manasındadır. Kişiden Peygamber Vesselam hadis-i şerifte ne diyor? Hani atıcılığı öğrenip de onu unutan ne değildir? Bizdendir. Yani bizden değildir kasıt ne burada? Yani bizim sünnetimiz, bizim yolumuz üzere değildir. O zaman peygamberin sünneti ve peygamberin yolu neymiş? Kişinin başladığı şeyi devam ettirmesi, öğrenmiş olduğu atıcılığı veyahut da öğrenmiş olduğu askeri eğitimi ne yapmasıdır? Devam ettirmesidir. Yani her şeyde olduğu gibi, mesela siz bugün diyelim ki ilim öğreniyorsunuz, örnek veriyorum. Arapça okuyorsunuz, işte fıkıhı okuyorsunuz. Sen bunu bırak. Beş sene hiç ilgilenme, beş sene sonra sana geleyim şu an okuduğun yerleri sorayım mesela. Mümkün değil bilemezsin. Niye? Çünkü sen artık ondan gafil konumuna düşmüşsün yani insanın bir şeyi öğrendiği zaman onda bilgi sahibi olması, onu kullanabilmesi için hayatında bir defa öğrenip bırakması değil. Hayatında öğrendikten sonra onun üzerinde devam etmesi, onun üzerinde sebat etmesi nedir? Onun üzerinde sebat etmesi şarttır. Peki bu konuyla alakalı şöyle bir soru soralım. Diyelim ki örnek veriyorum, e, pratik bir soru soralım. Adamın bir tanesi dedi ki, ''Kardeşim askerlik yapmak bir şey, askeri eğitim bizim üzerimize vacip mi?'' ''Vacip mi bizim üzerinde?'' ''Vacip.'' Tamam. Bugün ben gidip şu arkada askeri eğitim yapamayacağıma, sokakta askeri eğitim yapaca yapamayacağıma göre askeri eğitim alabileceğim bir mekan var benim. O da nedir? 20 yaşıma gelirim, gidelim askere. Öyle değil mi? 15 ay veyahut da 18 ay. giderim orada askerliğimi yaparım. Bu arada askeri eğitimimi de alırım. Benim gayem zaten bu gidip kimseye askerlik yapmak, tagutu desteklemek vesaire vesaire değil. Gidelim ben askerliğimi yaparım. O arada askeri eğitimimi de almış olurum. Bütün istediğin şeyi orada kullanıyorsun veya istediğin şeyi orada görüyorsun." dese bir adam, buna doğrudur ya vallahi haklısın. Aa ben hiç düşünemedim mi diyeceğiz. Yoksa yok ya kardeşim öyle şey olur mu? Sen ne diyorsun bu diyeceğiz. Nasıl cevap vereceğiz şimdi biz bu adama? Haram olan niyetin güzel olması, güzel olmasına Değil mi? Güzel niyet İyi niyet, kötü olan, yanlış olan bir ameli hiçbir zaman ne yapmaz? Meşru kılmaz. O zaman biz adama ne diyeceğiz? Diyeceğiz ki önce biz askerliğin hükmüne bakacağız. Eğer askerlik mübahsa, öyle değil mi? Yani Yapılabilecek bir şekilde tamam, senin dediğin doğru. Hatta o zaman diyebiliriz ki askerlik yapmak vaciptir. Niye? Çünkü ancak askeri <gülüyor> eğitim almak, askerlik yapmaktan geçiyorsa o zaman biz derdik ki askerlik yapmak da nedir? Bu sistemde askerlik yapmak vaciptir ama bu sistemde askerlik yapmak mübah değil ki. Bu sistemde askerlik yapmak nedir? Bu sistemde bir müslümanın askerlik yapması küfürdür. Öyle değil mi? Bu sistemde bir müslümanın askerlik yapması küfürse, küfür olan bir şeyle ne yapılmaz? Askeri eğitim alınmaz. Yani bizim önce mükellefiyetimiz, İslam dairesinde kalabilmek için şirkten ve küfürden ne yapmaktır? Teberrih etmektir. Sen diyorsun biz önce küfre girelim. Küfre girmekle beraber de ne yapalım? Askeri eğitim alalım. Böyle şey ne olmaz? Böyle bir şey söz konusu ol, olamaz. Öyle değil mi? Ve arkadaşımızın dediğini çok güzel bir şey, ehli sünnetin kaidelerinden bir kaide. Kötü, güzel niyet, kötü ameli ne yapmaz bir zaman? Güzel niyet kötü ameli meşru kılmaz. Biz eğer bir pisliği temizlemek istiyorsak, bunun için bize ne lazım? Bunun için bize su lazım. Necaset necasetle ne yapılmaz? Necaset necasetle giderilmez. Necaset ancak onun zıddı olan temizlikle, suyla giderilebilir. Anlaşıldı mı? Ulaşmak istediğimiz sonuç, hedef, Meşru olduğu gibi bizi o hedefe götüren yolların da ne olması lazım? Bizi o hedefe götüren yolların hepsinin de meşru olması lazım. Yani İslam hedefe de e, kota getiriyor. Hedefin güzel olacak diyor, temiz olacak, meşru olacak. Ama seni o hedefe götüren kullanmış olduğun yolda ne olacak? Kullanmış olduğun yol da aynı zamanda meşru olacak. Aynı zamanda ne olacak? Aynı zamanda güzel olacak. Zaten bu kimin fikri? Yani hedefe götüren her yol mübahtır fikri. Bu Yahudilerin mantığı. Öyle değil mi? Yahudiliğin ve bazı laiklerin mantığı. Yani bizi hedefe götüren her yol mübahtır. İslam'da böyle bir şey kesinlikle yoktur. Bizi hedefe götüren her yol değil, bizi meşru hedefe götüren meşru yol mübahtır. Öyle değil mi? Hedefi de Allah belirleyecek. Ee, hedefe bizi götüren yolu da, metodu da Allah ne yapacak? Allah onu da belirleyecektir. Burası da anlaşıldı herhalde. Anladım. Devam edelim o zaman. Bunun bilinmesi gerekir ki, eğitim, cihadın vacip olmasının şartlarından değildir. Özellikle Müslümanların bir kentine düşmanın girdiği durumlarda bu farziyet, hiçbir şarta bağlı olmadan kesinleşir. İbn-i Teymi'ye şöyle der. Savunma savaşı, dine ve kutsallara saldıran düşmanı def etmenin en çetin şeklidir. İcma ile vaciptir. Dini ve dünyayı bozan saldırgan düşmanı def etmek, imandan sonra gelen büyük şey vaciptir. Bu nedenle hiçbir şart yoktur ve imkan ölçüsünde herkese vaciptir. O zaman ne diyoruz burada? Burada diyoruz ki ee, bir insan, ee, mesela diyelim ki şöyle bir şey oldu, düşman geldi beldeye girdi. Yani bu paragraftan çıkaracağım, düşman geldi beldeye girdi, düşman beldeye istila etti. Birileri dedi ki hadi Allah cihad edelim, bu düşmanı def edelim dedi. Oradan bir tanesi diyelim ki siz de bu dersi almışsınız, olmaz dediniz çünkü hazırlık yok. Hazırlık yapmadığımız için bekliyoruz. Neyi bekliyoruz? Bizi kesmelerini bekleyeceğiz. Niye? Çünkü şeyimiz yok. Çünkü hazırlığımız yok. Böyle mi? Kasıt bu değil. Yani cihat bazı durumlar vardır ki öyle değil mi? Ne hazırlığa ne başka bir şeye bakılmaz. Herkes kendi imkanı ölçüsünde o düşmanı defetmekle nedir? O düşmanı defetmekle mükelleftir. Biz dün de ne demiştik? Bak dün bu noktaya dikkat çekmiştik. Zikredilen durumlar genel durumlardır. Yani bizim anlatmış olduğumuz her ders için bu geçerlidir. Anlatılan hüküm nedir? Genel durum. Yani normal hiçbir sıkıntı olmadığı zaman bu işin normal haldeki genel hükmü budur. Ama olur ki özel bir durum söz konusu olur, o zaman işler ne olur? O zaman işler değişebilir. Bu da bunun neydir? Bu da bunun bir örneğidir. Yani normalde cihat için hazırlık herkesin üzerine farzdır, vaciptir. Ama düşman beldeye girdiği zaman, mukaddesat ayaklar altına alındığı zaman, şeriatın koruduğu zarureti, hamseye tehlike arz ettiği zaman, o zaman nedir? O zaman hazırlığa gerek yoktur. Herkes imkan ve ee, ölçü nispetinde buna karşı koymakla nedir? Buna karşı koymakla mükelleftir. Zaten Şeyh Ulusal ve fetvasını da okuduk. Gerekçesini de o dersimizde ne yaptık? O dersimizde açıkladık. Evet. Cihad, farzlayın hükümde olduğu durumlarda şer'i mazeretleri bulunanlar dışında her Müslüman üzerine vacip olur ve eğitimsiz de olsa her Müslümanın düşmanla yapılan savaşa katılması gereklidir. Ancak bu durumda kullanımı hakkında yeterli bilgiye sahip olmadığı savaş araçlarını kullanamaz. Çünkü kendisine veya bir kardeşine zarar verebilir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurur: Zarar vermek ve zarar görmek yoktur. Cihad sırasında her Müslüman ancak emrin vereceği işleri yerine getirir. Evet. Yani cihad farz aynı olduğunda hazırlık ne değildir? Hazırlık şart değildir. Yani işte düşman beldeye girdiğinde imam çağırdı. Mesela imam diyelim çağırdı, hadi cihada gelin dedi. Adam oradan kalktı, atladı. Dedik ki ya valla ben hazırlık yapmadığım için ben cihada gelmeyeceğim. Böyle bir şey söz konusu değil. Yani cihad. Farz aynı olduğunda hazırlık yapan, yapmayan herkes cihada çıkmakla mükelleftir. Ancak burada ne var? Ancak burada özellikle e, dikkat edilmesi gereken bir durum e, söz konusu o da velev adam cihada çıksa bile hiçbir şekilde bilgisi olm olmayan bir aleti kullanmaya ne yapmayacak? Kalkmayacak. Mesela örnek veriyorum adam diyelim ki hiç adam geldi cihada çıktı herkes tamam mı? İşte silahlar var işte uçak var falan İlla ben uçağa bineceğim. Ya arkadaş, bu senin köydeki dedenin şeyine, bineğine benze, binmeye benzemez öyle değil mi? İlla ben uçağa bineceğim olur mu? Uçağa bineceksin. Yani onun için nedir? Onun için insanın kendine veya Müslümanlara zarar vereceği bir aleti kullanması caiz olmaz öyle değil mi? Nedir? Herkesin kullanabileceği basit aletler vardır. Ya sen hiçbir şeyi kullanmayı bilmiyorsan Müslümanlara su taşırsın, Müslümanlara mühimmat taşırsın öyle değil mi? Yani illa eline bir şey alacağım da illa savaşacağım diye ee, bir şey yok, ee, bir e, zaruret söz konusu değil. Yani cihat sahasına geçtikten sonra patates soyan da, su taşıyan da, bulaşık yıkayan da cephede birebir düşmanla karşılaşan arasında fark yoktur. Öyle değil mi? Oraya çıktıktan sonra görev nedir? Oraya çıktıktan sonra görev, görevdir. Çünkü Müslümanın başkalarına zarar görmesi de la دَرَرَى وَلَا dirar Kişinin zarar görmesi de, aynı zamanda karşı tarafa zarar vermesine de ne değildir? Söz konusu değildir. Tamam mı? Buraya kadar anlaşılmayan bir şey. Var mı? Yok. Ozan devam edelim. Devam et. 9. madde. Müslüman ümmet mücahid ümmettir. Dolayısıyla siyasetini bu sıfatı üzerine korumalıdır. Yukarıda Müslümanların hem saldırı ve hem de savunma cihadı ile yükümlü olduklarını, cihadı cihadın farzı kifaye veya farz-ı olabileceğini ve askeri eğitimin vacip vacip olduğunu olup ona devam etmek gerektir e, gerektiğini belir, belir, belirttik. Düşmanı kendi yurdunda yurdunda vurmak vurmak olan saldırı cihadını incelediğimizde yılda en az bir defa bunun yerine getiril, getirilmesinin Müslüman Müslümanlar üzerine vacip olan emirlerden olduğunu cumhur alimlerin söylediğini görmekteyiz. Bu ise vacibin asgari asker, sınır, sınırıdır. Bunu ancak Müslümanların aciz olmaları veya düşmanla yapılan anlaşma engelleyebilir. Bazı alimler ise belli bir adet ile sınırlandırma yapmadan imkan nispetinde, nispetinde bunun yerine getirilmesinin vacip olduğunu söylemişlerdir. Şimdi bakın e, burada şöyle bir durum söz konusu. Şimdi burada diyor ki yazar Normalde Müslüman ümmet nedir? Müslüman ümmet mücahid olan bir ümmettir. Yani sürekli cihad eden nedir? Sürekli cihad eden bir ümmettir. Ondan dolayı bütün siyasetini de bunun üzerine kurmalıdır. Yani yaptığı işte işlerde, yapacağı işlerde, ondan sonra ileriye dönük planlarında sürekli kendini mücahid bir ümmet, mücahid bir topluluk olarak görmesi lazım ki yapacağı işleri de ne yapsın? Yapacağı işleri de buna göre ne yapsın? Yapsın. Peki Müslüman ümmetin üzerine cihad nedir? Yani normalde def cihadı demiş olduğumuz cihadu def meselesinde savunma cihadında zaten şey yok yani ne zaman gerekli olduğu zaman Müslümanlar savunma cihadını yapmakla mükelleftir. Saldırı cihadına gelince İslam alimlerinin cumhuruna göre yılda bir defa da olsa Müslümanların cihad etmesi lazım. Tabi devlet yani bu devlet ve bir güç kuvvetle alakalı bir durum. Yani güç kuvvet devlet halinde devlet imamı Müslümanlar ve o da devlet imamının tayin ettiği emir yılda bir defa da olsa ne yapması lazım? Cihad etmesi lazım. Bazı alimlere demişler yok böyle bir şart yok yani yılda bir defa şartı nasıda dayalı bir şart değil. Ha olsa güzeldir ama olmasa da nedir? Ama olmasa da olabilir yani bir Müslüman yılda bir defa da cihad etmese olabilir. Şimdi burada temel vurgu maddesi şudur: Müslüman ümmet mücahid olan bir ümmettir. Peki bunun delili ne? Yani Müslüman olan ümmet mücahit olan bir ümmettir. Yani bunun delili ne? Yani niye Müslüman olan ümmet abid bir ümmet değil de, niye Müslüman ümmet davetçi ümmet değil de, niye Müslüman ümmet işte falan ümmet değil de, niye Müslüman ümmet mücahit olan bir ümmettir? Şimdi Müslüman ümmet aynı zamanda davetçi ümmettir, aynı zamanda ıslahçı ümmettir, aynı zamanda ümmettir ümmettir. ümmettir. Lakin Peygamber Aleyhisselatu vesselama ve onun sahabesine baktığımız zaman özellikle devlet kurulduktan sonra, yani belli bir güce sahip olduklarından sonra, bir yurt, mekana, kendilerini koruyan bir mekana sahip olduktan sonra Müslüman ümmetin en belirgin özelliği nedir? Müslüman ümmetin en belirgin özelliği mücahit bir ümmet oluşur, öyle değil mi? Peygamber vesselam ya bizzat kendisi katılmak suretiyle veya sürekli serigeler göndermiştir. Yani hiçbir zaman sahabe olmamıştır? Sahabe boş kalmamıştır. Ya çaplı büyük savaşlar yapmışlardır veya da kervana saldırma veya da işte bir düşman beldesini korkutma veya da çevredeki müşriklere korku salma şeklinde. Yani mutlaka bir cihat halinde ne olmuşlardır? Ta Medine'ye geldikleri günden ta Peygamber vefat ettiğine ve ondan sonra İslam devleti olduğu müddetçe fetihler de dahil olmak üzere en belirgin özellikleri nedir? En böyle siyere baktığımız zaman Medine döneminde kuvvet ve yurt yani devlet ve yurt edindikten sonra en belirgin vasıfları nedir? En belirgin vasıfları cihad edici olan bir ümmet oluşudur. Şimdi bu aynı zamanda ehli sünnetin menhecinden, menhecinin bir, bir yönüdür. Yani Müslüman ümmetin cihad eden bir ümmet olmasıdır. Şimdi Müslüman ümmet lakin sadece cihad eden bir ümmettir dediğimiz zaman bu da yanlış. Öyle değil mi? Bugün bazılarının algıladığı gibi Müslüman ümmet sadece eğitimci ümmettir. Yani okullar açalım işte dernekler kuralım, işte gazete çıkaralım falan. Bu da yanlış bir şey, öyle değil mi? Çünkü bu da menhecin bir parçası. Mutlaka eğitim bizim elimizde olması lazım. Çünkü eğitimli olmamız lazım. Cihattan önce bile bir ilme sahip olmamız lazım. Yani şimdi biz cihat edeceğiz, ne üzere cihat edeceğiz? Elinde silah oldu mu bu cihat için yeterli bir gerekçe mi? Değil. Kuvvet oldu mu, para oldu mu? Şer'i olarak bu cihadı biz nasıl yapacağız? Cihadı psikopatlıktan ayıran, cihadı saldırganlıktan ayıran, cihadı i'tidadan ve tecavüzden ayıran şey nedir? cihadın şer'i esaslar üzerine yapılıyor olmasıdır, öyle değil mi? Yani bugün bir psikopatın da elinde silahı var gidip birini öldürüyor. Bir müslümanın da diyelim elinde silah var, birini vuruyor. İkisinin arasındaki fark ne? Biri Allah istediğinden Allah'ın kelimesi yüce olsundan dolayı Allah için bunu yapıyor ama bu da ne? Şer'i bilme ihtiyaç var da bunu bilmek yani. Bunun içerini bilmek için şer'i bilgiye ihtiyacımız var. Öbürü de aynı işlemi yapıyor. Yaptığı işlem aynı, arada hiçbir fark yok. Ama gaye, amaç, bilgi ne için yapıldığı farklı olduğu için ikisi birbirinin tamam zıddına. O zaman ne diyeceğiz? O zaman diyeceğiz ki tamam, yani ikisi de yanlış olan bir şey. Müslüman ümmet sadece mücahit olan bir ümmettir, bu doğru mu? Değil. Çünkü sadece mücahit olan bir ümmettir desek, Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın diğer yaptıklarının hepsinin üstünü ne yapmamız lazım? Üstünü örtmemiz lazım. E, Müslüman ümmet nedir? Eğitimci bir ümmettir. Yani bugün bize işte Müslüman ümmet siyasi, politik bir ümmettir. Yani e, koltuklara ele geçirelim, parlamentoya gidelim, işte daha fazla oy alalım, halkı elimize geçirelim falan, halk e, kitleselleşelim falan, bu da doğru değil. Öyle değil mi? İşte Müslüman ümmet sadece finansal ümmettir. Bugün tek ihtiyacımız olan şey paradır. Para olduğumuz da her şey oluyor. O zaman Müslüman ümmet bütün enerjisini para bulma, para kaynaklarına yönlendirsin. Bu da yanlış olan bir şey. Ama bazılarının bugün algıladığı gibi Müslüman ümmet sadece cihad edelim. Hepimiz cihad edelim, her şeyi bırakalım, hepimiz cihad edelim. Aynı zamanda nedir? Aynı zamanda bu da yanlıştır. Yani Müslüman ümmetin en belirgin özelliği mücahit ol, olmasıdır denilebilir, doğrudur da özellikle yurt elde edildikten Kuvvet imkânı sağlandıktan sonra Müslüman ümmetin en göze çarpan özelliği nedir? En göze çarpan özelliği cihad ediyor oluşlardır. Ama bununla beraber İslam ümmeti emri bilma'ruf nehi adil münker davet ümmetidir. İslam ümmeti ıslah ümmetidir. İslam ümmeti cihad ümmetidir. İslam ümmeti aynı zamanda kendi kaynaklarını ve kendi yurdunu oluşturabilecek devlet kapasitesine sahip olan siyasete ve politikaya sahip olan nedir? Politikaya sahip olan bir ümmettir. Ama bunların içinden en belirgini cihattır ve bütün siyaset de buna göre yönlendirilebilir denilebilir. Zaten siz mücahit olmayı ister kabul edin, ister etmeyin. Siz eğer gerçekten İslam'ı yaşarsanız isteseniz de istemeseniz de mücahit konumuna düşersiniz zaten. Yeter ki siz gerçek İslam'ı yaşayın. Çünkü siz gerçek İslam'ı yaşadığınız zaman hem safların içinden münafıklar çıkacak, yani def edilmesi gereken münafıklar çıkacak, hem de dışarıdan kafirler bunu asla ne yapmayacaklar? Asla müsaade etmeyecekler. Yani bugün mesela Afganistan'da Küçücük bir devlet kuruldu öyle değil mi? Belki bütçesi 300 bin dolar o bile olmayan. Yani iki kuruş parası bile olmayan bir devlet kuruldu. küçük bir devlet. Bak bütün dünya ülkeleri ne yaptılar? Gittiler dünyanın o öbür ucundaki çöldeki şeye saldırdılar. Öyle değil mi? O devlete saldırdılar. Onlar hiçbir şey yapmasa bile gerçek İslam'ı yaşayıp Müslümanların devleti ve şeriatla yönetilmesi gerektiğini söyleyince ve bunu pratiğe dökünce onlara belki en uzak ülke olan Amerika ta yerinden kalktı geldi buraya ne yaptı? Yerinden kalktı geldi buraya saldırdı. Yani zaten biz gerçek İslam'ı yaşayıp hicret ve devletleşme sürecine gidersek yani devletleşmeden kastımız da nedir? Bizim devlet olmamızdaki tek gaye insanların şeriatla yönetilebilmesidir. Yani insanlar kafirlerin, beşerin koymuş olduğu kanunlarla değil de Müslümanların Allah hakkıyla ibadet edebileceği şeriatla yönetilebileceği bir mekana, bir yurda sahip olmasıdır. Biz bunu gerçekten yaparsak veya bizi buna götürecek yolları uygulamaya çalışırsak, zaten biz istesek de istemesek de karşımızdaki düşman bizi ne yapacaktır? Mücahit ümmet konumuna sokacaktır. Burası anlaşıldı mı? Anlaşılmayan bir şey var mı bu noktada? Yok. Devam edelim o zaman. bir rahimahullah saldırı cihadı ile ilgili olarak şöyle der. İmamın bizzat kendisi veya vekili baş, başkanlığında Müslümanların, Müslümanların yılda en az bir defa düşmanı İslam'a davet etmek, gücünü kırmak veya onların zararlarını önlemek için cihada, e, cihada çıkması farz hükmündedir. <gülüyor> İslam dinine girmeleri için onlara İslam'ın üstünlüğünün e, gösterilmesi, ve veya yenilmiş olarak cizye vermelerinin sağlanması gerekir. Cihadın nafile olan şekli de var vardır. Bunlar imamın taifeler halinde askerler göndermesi veya imkan olduğunda ans olduğunda ansızın baskın yapacak müf müfrezeler hazırlaması veya tehlikeli olan yerlerde düşman karşısında nöbet tutmaktır. Kurtubi Cumhur'un görüşünde olduğu gibi, e, yılda bir kez cihad etmeyi e, vacip görürken bunun dışında yapılacak cihadı nafile olarak saymaktadır. Burada dediğimiz gibi değil mi? Yani yılda en az İslam ümmetinin bir defa halifenin veya vekilinin cihad etmesi gerektiğini, Cumhur ne yapmış? Vacip olduğunu söylemiş. Ama dediğimiz gibi bazı alimler de yok. Böyle bir şeye gerek yoktur. Yılda bir defa cihad edecek diye. Yani yeter ki gerektiği yerde cihad etsin. Bizim için nedir? Gerektiği yerde cihad etsin. Bizim için yeterdir demişlerdir. Peki yılda bir defa cihad etmesi gerekenlerin gerekçesi ne olabilir? Gerekçelerin şudur. Yani birincisi ee, cihada cihadı emreden sürekli cihadı emreden ayetlerin varlığı cihadın İslam ümmetine saldırı cihadının da aynı zamanda farz olması. İkincisi cihattan geri kalmanın kötü olduğuna dair naslar ki bunlar hep geçen derslerde bunları işlediğimiz için tekrar etmiyoruz. Cihadın Cihadın terkinin zemmedilmesi, yerilmesinden kaynaklanan naslardan dolayı bir ölçü getirmeye çalışmışlar. Demişler ki yılda en az bir defa ne olması lazım? İslam ümmetinin cihada çıkması, farz-ı kifaya olarak cihada çıkması lazımdır demişler. Demek gerekçeleri neymiş? 1- Sürekli cihadı emreden ayet ve hadisler. 2- Cihadın terkini zemmeden, yeren ve kötü bir şey olduğunu ifade eden ayet ve hadislerden yola çıkarak bunu söylemişlerdir. Evet. Sen devam et Abdullah. Cihadın vacip olan şekline ve Allahu Teala'nın onlara, düşmanlara karşı gücünüzün yettiği kadar kuvvet ve cihad için bağlanıp besenen atlar hazırlayın. Onunla Allah'ın düşmanını, sizin düşmanınızı ve onlardan başka sizin bilmediğiniz Allah'ın bildiği düşman düşman kimseleri korkutursunuz. Allah yolunda ne harcarsanız size eksiksiz ödenir. Siz asla haksızlığa uğratılmazsınız. Emrine baktığımız zaman İslam ümmetinin en başta gelen özelliğinin mücahit bir ümmet olduğunu görürüz. Bu vacimin yerine getirebilmesi için iç ve dış siyasetini bunu gerçekleştirecek şekilde oluşturulması gerekir. Eğitim, tarım, sanayi, ticaret, bayındırlık gibi alanlarda devletin siyaseti cihada hizmet edecek şekilde planlanıp şekillendirilmesi gerekir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu: Müminler birbirini destekleyen <gülüyor> sağlam bir bina gibidirler. Bunu söylerken Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem parmaklarını birbirine kenetlemiştir. Başka bir hadiste ise şöyle geçer. Birbirlerini sevmede, sevmede acımada ve şefkat göstermede müminler bir vücut gibidirler. Ondan bir organ rahatsız olduğu zaman vücudun diğer bütün organları ateş, ateş ve uykusuzlukla onun acısını paylaşır. Evet. Yani burada ne diyoruz? En son olarak diyoruz ki o zaman yılda bir defa cihad etmenin farz olduğunu cumhur ulaması söylemiş ama bazıları da cihattan geri kalmayacak şekilde ihtiyaç olduğu müddetçe <gülüyor> cihad edilebileceğini ne yapmışlar söylemişler. Şeyh de ne dedi? Başta söylediğimiz şey burada yine tekrarlandı. <gülüyor> Buradan bu dersten şöyle bir yanlış sonucun çıkmaması için Müslüman ümmetin en başta gelen özelliği cihad eden bir ümmettir. Yoksa Müslüman ümmetin bugün bazı arkadaşlarımızın anladığı gibi tek özelliği cihad eden bir ümmettir değil. Öyle değil mi? Cihad ve cihada götürecek yollar aynı zamanda diğer İslam'ın varlığı ve bekası için diğer şeylerin de devamı için ee, İslamın bekası için gerekli olan diğer şeyleri de yerine getiren bir ümmettir. Buraya kadar bu iki maddeyle ilgili soru sormak isteyen var mı? Evet, soru sormak isteyen var mı? Wa'ahu da'wana alhamdulillahirabbil alamin.